Bismillahirrahmanirrahim Efdalussalati ve temmütteslim Ala Muhammedin Ve ala alihi Ve sahbihi ecma'in İmamil Murselin Ve kaidina Kaidil Ghurri Muhaccelin Sallallahu aleyhi ve ala Alihi ve sahbihi ecma'in بعد Daha önce Bir sohbetimiz vardı Konusu Allah'tan korkmak bu ibadet ibadetlerin ibadetlerden en büyükleri sayılır en büyüklerinden sayılır en büyüğü değil en büyüklerinden sayılır Çünkü insan Allah'tan korktuktan sonra bütün hayatı düzelir bir de bütün ibadetler genelde kalp ibadetleri organ ibadetlerinden daha büyük ne zaman düzelirse, insan düzelir. Kalp ne zaman bozulursa, bütün hayatı bozulur. Hatta organ ibadetleri, şey kalır bazen, münafıklar gibi. Süs kalır, kalp bozulduktan sonra. ihlası da insan kaybedebilir. Onun için bakıyoruz, daha önce sohbetimizde gördük. Ne kadar Allah Azze ve Celle bize emretti, dualarımız, ibadetlerimiz... Hepsi Allah'tan korkarak olacak. Cehenneminden azabından korkarak olacak. Cenneti de isteyerek olacak. Bu şekilde insan ibadeti olunca yüksek makamlara varabilir. İbadet çokluğundan insanı kurtarmaz kıyamet günde gününde. Ama ne kadar sağlamsa o kadar insanı hızlı kurtarabilir. Eben Kayyım Cevziya Rahimahullah diyordu İnsan çok ibadetle cennete varmaz İyi niyetle varabilir İbadeti az olabilir Tabi az diyoruz nafileler de Yani farzları getirdikten sonra Günahlardan uzaklaştıktan sonra Kimisi her gün bir gece namazı oluyor bir hep duyuyorsun oruçlu oruçlu oruçlu bakıyoruz kendimize kendimizi sıfır gibi önünde görüyoruz tabi her amel ihlasa bağlı belki gerçekten biz sıfırız önünde ama o insan ibadetlerin de ihlas seviyesi zayıfsa başka bir insan ibadetleri gözükmüyorsa insanların önünde ama ihlası yüksekse bu ihlaslı olan ondan önce cennete girebilir. Allah'a daha yakın olur. Şu çok ibadetli olan belki Allah ondan hiçbir şey kabul etmeyebilir. Gâşiye suresinde o zaman da okuduk. Tefsirine de baktık. Sufyan-ı Seul-i Rahimullah Tabi'imlerinden en büyük alimleri Bir günde anlatıyor kendisi. Bir yere gidiyordu dağların aralarında yürürken Arapça'da şey denir. Toprak yollar bağların aralarında o yollarda gidiyordu. Giderken baktım bir adam gör baktı bir adam gördü namaz kılıyor. Şaşırdı bu kim? O kim olduğunu öğrenmek istedi. Bir de gizli gizli geldi uzaktan baktı tanıdı. Yolunu kesti döndü. Devam etmedi. Neden döndü diyor. Şu adam Sufyan-ı görünce şeytan hemen gelecek ona diyecek bak şu büyük alim büyük imam seni gördü Allah'a ibadet ederken bir gurur bir gösteriş bir şey kalbine getirir. İbadetinin sevabını kaybedebilir. Bu alim şu adamın ibadetin sevabını kaybetmemek için Yolculuğunu kesti, döndü, vazgeçti. Alimlerin bakışı ibadetlere, bir de ihlas derecesine. Sonra ikinci nokta ne diyor? Bu adam tek başında namaz kılıyor bir yerde. Hiç kimse onu görmüyor Allah'tan başkası. Demek ki sadece Allah için namaz kılıyor. Kesin. Çünkü kalbinde bu kadar gö gösteriş varsa burada kılmazdı. Millet onu görsün diye. İhlası eksikse burada kılmazdı. Diyor o günü gördükten sonra, o günde onu gördükten sonra sevdim bu adamı. Çünkü hissettim ihlasını. Düşün iki noktaya. Birincisi adamı nasıl ölçtü? Amelin ihlasıyla. Çokluğunda değildir. İkincisi adamın amelini kaybetmemek için yolculuğu bıraktı, vazgeçti. Bizim, bize göre çok acayip bir şey geliyor. Ama bu ölçülere dikkat edelim. Alimler bu ihlas noktasına nasıl bakıyorlar ve nasıl insana yardım ediyorlar cennete gitmek için. Çünkü o aynı sevap kazanabilir ona yardım edince. Allah Azze ve Celle bize emrediyor. İnsan Allah'tan korkuyorsa... Günahlarından korkuyorsa Allah'ın azabından korkuyorsa kaçsın. Ama nereye kaçacak? Allah'ın azabından nereye kaçabiliriz? Bu dünyadan çıkabilir miyiz? Dünyadan çıksak bu göklerden Allah'ın mülkünden kaçabilir miyiz? Hayır Allah nereye kaçacağız? Bize gösteriyor. Hem kaçma emrini bize veriyor hem de nereye kaçacağız? Aynı ayette söylüyor Rabbimiz. Diyor Zariyat suresinde 5. ayette ve 50. ayette Allah diyor, "Ferrû Allah, Ferrû kaçın. İllallâh Allah'a kaçın. Allah. Yani Allah'ın azabından kaçacaksınız. Allah'ın rahmetine. Nasıl Allah'ın rahmetine kaçabiliriz? Nasıl bu rahmeti kendimize getirebiliriz? Allah'a tevekkül edince. Allah'a tövbe edince. İnsan tövbe edince Allah günahlarını siler hatta yerine sevap verir bazen insan borçluydu zengin oluyor bir milyon günahı varsa bir saniyede belki bir milyon sevabı olur çünkü Allah Kur'an Kerim'de diyor <gülüyor> onlar Allah onların günahlarını sevaba çevirir dedi bazı ayetler affeder diyor bu ayet Çevirir Allah Azze ve Celle diyor. Allah'ın hikmetiyle istediği gibi yapar. Kimisine affeder, kimisine daha fazlası da verebilir. Allah bize burada diyor. فَفِرُّوا اِلَا Allah'a kaçın. Allah'ın rahmetine tövbe edin. İstiğfar çekin. Allah'a sığın. Kim bizi günahlardan kurtarabilir? Allah'tan başkası. Onun için insan ilk adım Allah'ın cennetini istiyorsa Allah'a gitsin, Allah'tan istesin, Ya Rabbi desin. Bana yardımcı ol, cennete gideyim falan. Allah Azze ve Celle her şeyi açıkladı bize bu Kur'an-ı Kerim'de. Hatta bu nokta ne kadar ince bir nokta. Sen günah yaptı, ondan kaçacak. Dünyada aynı. Bir çocuk mutfakta bir bardak kırınca kaçıyor. Annesi gelmeden görmesin onu bardağın yanında. Normal bir şey insan kaçacak. Suçundan kaçacak. Allah bize gösteriyor. Kaçış yeri nereye? Allah'a isyan ettin. Allah'a dön. Allah'tan affetmeyi iste. Allah'a sığın. <gülüyor> Maalesef bu noktayı devamlı söylüyorum. İnsan kendine... Bakıyorsa ölçüyorsa Yanındaki insanlara bakıyor Kendisi onlardan bir Derece üst görürse Belki üst değil Yani şeklinden ibadetlerinden bir şey görürse Ben iyiyim elhamdülillah Onlar gibi değilim Ama insan gerçekten kendini ölçmek istiyorsa Bilmek istiyorsa Kur'an-ı Kerim, Kerim'e Ve hadislere Baksın o zaman kendini Anlayabilir. Derecesini anlayabilir. Sahabe kiram ve salih Müslümanlar nasıl yaşadılar? Onların hayatına bakınca kendini bilir nasıl? Biz Allah'tan korkmamız derecesi nasıl? Ne kadar? Bir bakalım. Umar bin Khattab radıyallahu anh kendimizi onunla ölçelim. Bir günde Kur'an-ı Kerim'i okurken şu ayete vardı in azab rabbik lavaqi Allah'ın azabı geliyor. Vaki bele istimza düşüyor. Öbür ayette min hiç kimse onu ittiremez. Geldi yok. Uzaklaştıran bu azabı kimse yok. Bu ayeti okuduğu zaman ağlamaya başladı. Birisi gelirse ona gelirse konuşursa ne var falan daha fazla ağlıyor hemen hatırlıyor o durumu o duruşu Allah'ın önünde bu azap gelince ağlıyor ağlaması arttı arttı hastalanınca kadar hastalanmak kelimesi derecesi nasıl öğrenebiliriz büyük mü küçük mü rivayette diyorlar hatta merida ve adû. yani hastalandıktan sonra millet hasta ziyaretine gittiler onun ziyaretine gittiler Hasta diye. Demek ki gerçekten hastalandı. Neden hastalandı? Allah'tan korkuyor. Bu korkunun derecesi buraya kadar vardı. Allah'tan korkan insan sıfatları nedir? Nasıl yaşıyor? Nasıl düşünüyor? Yaptıkları neydi? Bunları öğrenmemiz lazım. Yaşamamız için onları. Birincisi Allah'a itaat edecek. Birisi derse ben Allah'tan korkuyorum Elhamdülillah Ama Allah'a itaat etmiyorsa korkmuyor Yani dünyanın örneklerinden söyleyebilirim Bir asker Askerliğe gidince subaydan korktuğu için Ya da üstündeki adamdan korktuğu için Hiç ona isyan etmez Şimdi sabah sporu ona çıkıyor Şimdi bilmem ne Bir dakika gecikmez Neden? Çünkü korkuyor bir hatam olursa hemen Ceza gelecek Korku olursa isyan etmeme noktasına getirir insan. Onun için insan ilk önce Allah'tan korkuyorsa bakıyoruz hayatına dikkat ediyoruz, Allah'a itaat eder. İsyan etmez. Hamar bin Abdülaziz rahimahullah ne diyordu? Diyordu Allah'ın takvası çok oruç tutmakta. Ve gece namaz kılmakta değildir. Allah'ın gerçekten, Allah'ın takvası insan gerçekten Allah'tan korkuyorsa ne diyor? Fi terki ma harramallah. Allah bir şey günah ettiyse insan ondan uzaklaşır. Hayatımızda çok görüyoruz insanlar. Oruç tutuyor, namazları bilmem ne camide kılıyor. Geliyor Müslüman kardeşlerin yanında görünce çok güzel ama ufacık bir günahın önünde hiç sabrı yok hemen düşüyor demek ki bu korku kalbinde gerçek bir korku değildir daha yani iman pişmedi kalbinde yükselmedi Allah Allah'a günah şey Allah'a isyan etmeyecek günahları işlemeyecek insan ve Allah emrettiklerini yerine getirir farzları bunlar en önemli iki nokta bir insan dürüst olacaksa farzlardan hiçbir tane kaçırmayacak günahları işlemeyecek <gülüyor> bu nafilelerden önce ya erhamdülillah ondan sonra insan daha yükselmek istiyorsa nafileleri arttırır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin çoğunu gece namaz kılıyor oruç çok oruç tutuyor sallallahu aleyhi ve sellem bunlar fazla ama bir insan bir sabah namazına kalkmadı Ama vallahi her gün Gece namazı kıl, kılıyor Ya bırak gece namazlarını Ama sabah farzını kaçırma Gerçekten Allah'tan korkmak böyle Umar bin Hattab radıyallahu anh Emir el mu'minindi Sultan Bir gün baktı Falan kişi sabah namazında yoktur Hemen sabah namazından Sonra evine gitti Kolay bir şey değildir camiye gelmedi Ne oldu çok kötü bir şey. Evine gitti kapıyı çaldı. O sahabenin annesi çıktı. Ona sordu falan kişi. Camiye gelmedi ne oldu? Dedi bugün gece namazını kılıyordu akşamdan sabaha kadar. Kim bizden bunu yapabildi hayatında bir kere bile olsa. Çok zayıfız. Allah bizi affetsin. Amen. Sabahtan önce uykusu geldi uyudu kalkamadı. Şöyle, camiyi kaçırdı ya da güneş de çıkmış olabilir. Ne dedi Ömer Muhattal? Bir ceza mı verecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdi. İnsan uyuduysa kalkamazsa suçlu değil. Dedi vallahi bir tek sabahın farzı cemaatte yetişseydi şu namazı kılmasaydı benim kalbime daha güzel, daha iyi görürdüm onu farz diye farzların sevapları sünnetle ölçülmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor bir gün Ramazan'da insan iftar ederse kast ederek yani ruhsat varsa falan değil hasta olursa değil kast ederek bugün cezası nedir dünyada yani insan tövbe etti Allah ona affetsin diye ne yapması lazım kim bilir İkia oruç tutması. Bir gün yerinde oruç Bir tutar. Gün. O başka konu ikia. Bir gün yerinde oruç tutacak. Peki her şey bitti mi? Çözüldü mü? Sevap yönünden Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bütün hayatı oruç tutarsa bu günün karşısını getiremez. Onun sevabını getiremez. Lo <gülüyor> saamet Bütün hayatını oruç tutarsa şu günün sevabını kadar getiremez. Allah kudsi hadis diyor وما تقرب إلي عبدي بشيء Bir kulum bana yaklaşmak istiyorsa en çok onu severim ondan farzları yapınca. Ondan sonra hadiste: "Devalah izalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Farzları bitirince devam ediyorsa, nafileleri yapıyorsa Allah diyor hatta uhibbu onu sevinceye kadar devam ediyor. Hadis sonuna kadar. Demek ki farzlar sevabı acayip. İnsan bu acayip sevaptan çoğaltmak istiyorsa çoğaltamaz. farzlarda. Yani sen sabah farzını kıldın. Ya çok büyük sevabı var. Bir daha ikinci defa kılayım. İki defa kılınmaz sabah namazı. İkincisi sıkıldın mı birincisi nafile olur insan öyle büyük sevap acayip sevap kazanmak isterse bir tek yolu vardır Allah'a davet edince milleti bu yola hidayete getirince onlar ne yaptı sevaplardan aynısını alır o zaman bu kişi benim elimde benim yolumda Allah'a dönerse sabah namazı kılınca ben onun gibi sevap kazanırım iki namazım oldu bu şekilde kazanırım oruç tuttu ne kadar oruç tuttuysa aynı sevap kazanırım Allah böyle bana sevap veriyor ne kadar verdiyse ona aynı sevap verir kim kimse yolunu gösterirse bu şekilde insan sevabını çok çok arttırabilir yoksa tek başında bir köşede Allah'a ibadet ediyorsa dediğimiz gibi farzlardan sonra nafileler var nafileler de arttırabilir yavaş yavaş böyle Ömer <coughs> bin Abdülaziz radıyallahu anhu ne diyor? insan takvalı bu takvalı kelime kolay değil. Yani bakıyoruz her şey Allah azze ve celle takvaya bağlıyor. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Kimse böyle takvalı olursa Allah onu dertlerinden bir çıkış verir. وَيَجْعَلْ ve لَهُ وَيَرْزُقُهُ Ona bol, bol bol rızık verir min haythu la la ihtasib bil madi yuldun olursa Allah hayatını kolaylaştırır her konu hayatında yaj'al lahu min amrihi Allah kolaylık verir ubru ayat wa man Allah'tan korkarsa Allah günahlarını siler ve sevabını arttırır. Aynı amel yapar. Bu insan iki rekat kıldı o da iki rekat kıldı. Bu takvalı olursa Allah sevabını arttırır. Allah ona zulmetmez öbürüne. Ne kadar ne kadar bu amelin sevabı ne kadar? Yüz sevap Allah buna yüz verir. Ama buna fazla fazla verir Allah. Verir. Her şey takvayla çözülür insanın hayatında. Kimse bu dünyanın mutluluğunu istiyorsa... Bir anahtarı var. Ahirette cennetin mutluluğunu istiyorsa bir anahtar da var. Ama en güzel şey iki anahtar taşımazsın. Onun da yorulmazsın. Tek anahtar var. Takvadır. Takvalı olursan hayatını düzelttin bu dünyada. İnne Allah'a yudafi'u anillezine amenu. Allah iman edenleri savunuyor. Yardım ediyor. Yani... İnsan bir tek bu hayatı, hayatın düzeltmesini dininde de düzeltirse her şey hayatında düzelir. Takva kelimesi çok çok çok kıymetli bir kelime. Umar i̇bn Abdülaziz bize çok basit bir şekilde bize anlatıyor. Sen takvalı olmak istiyorsan Allah emirlerini yerine getireceksin. Günahlardan uzaklaşacaksın. Karıştırmayalım, sanmayalım. Çok nafileler yaptır, yaparsak takvalı olduk. Yok çok nafileler yapıyorsun sonra bir günahta onları kırıyorsun, bozuyorsun sen takvalı değilsin. Tövbe et. Dön kendini düzelt. İkincisi, اَززُّهْدُ dünya الدُّنْيَا ikbalu عَلَى الْآخِرَةِ İnsan Allah'tan korkuyorsa birincisi Allah'a itaat edecek, günahlardan uzaklaşacak. Allah'tan korkuyorsa bu dünya gözünden kalbinden çıkartması lazım. Bütün hedefi düşünecekleri ahiret olacak. Cennet olacak. Her şey dünyada görünce hemen düşünecek. Allah cennette ne var Müslümanlara? Ne yaptı Rabbimiz? Onlardan olayım. Cennetin ehlinden olayım. Devamlı o sevabı kendine hatırlatırsa bu dünya ne kadar geçici olarak ne kadar e, az bir şey, az bir nimet var içinde kendini hatırlatırsa o kadar hayatı düzelir. Bu Allah'tan korkuyor. Ama dünyanın sevmemesi ya da insan yani ne diyeyim dünyanın bırakması sanmasın insan bazı tarikatçılar sanıyorlar. Eski kıyafet giyeceksin, düzgün yemek yemeyeceksin bilmem ne bu yanlış bir bilgi. Allah Azze ve Celle bize söyledi bu ayette. وَمَا الْحَيَاتُ dunya illa مَتَاعُ الْغُرُورِ bu dünyanın hayatı kandıran bir hayat. Aldatan bir hayat bu dünyanın hayatı. İnsan bunu bilecek. Bu kalplerimizde yerleşmesi lazım bu bilgi. İnancımız da olacak. Kalbimizde yerleşince hayatımıza gözükür. Hareketlerimizde, davranmamızda, her şeyde. İnsan hisseder bu dünya fani bir dünya kalıcı değildir. Ama öbür tarafta bakalım süfyan Teori bu dünyanın sevmemesi nasıl anlıyor? Süfyan-ı o da kimdir? Az önce söyledik. Kim hatırlayabilir? Tabi. Tabii. E, hikayesi neydi? Ne anlattık az önce? Buyurun. Dağların içinde namaz kılıyordu. Doğru. O kılıyordu değil. Namazı kılan gördü. Döndü. Çok büyük bir alim tabi inlerden. Ne diyor? Zühdü dünya dünyanın sevmemesi, insan gözünden çıkartması nedir? Vesarul amel. Yani çok umutlanmayacak. Yarın bu işe girersem inşallah böyle böyle kazançlarım olur. Bunlar olduktan sonra böyle bilmem neyi alacağım sonra arabaları, arazileri, gezmeleri, yemekleri falan onları yaşamayacak. Hep ölümü hatırlayacak. Ne kadar zenginse, ne kadar mutluysa, ne kadar hayatı güzelse, güzel hayatı yaşasın. Zekatını ödedikten sonra bu para elinde kalması günah değil. Ama kalbine girerse, hep şu para için yaşıyorsa o zaman hayatını kaybediyor. Kısarul emel demek ki bu dünyadan çok beklemeyecek. Hep ölümü hatırlayacak, ölümden sonraki hayatı düşünecek. Diyor, dünyanın sevmesi kirli kıyafet giymesinde ya da yırtık kıyafet giymesinden ölçülmez. Kimisi bakıyorsun, ben dünyayı istemiyorum diyor. Kıyafeti çirkin, e, ucuz, bilmem ne ütüsüz giyiyor falan her her şey yani kötüsünü seçiyor milletin önünde böyle gözüküyor bu dünyayı istemeyen bir insan ahireti bekliyor yok alimler böyle yaşamadılar hatta ne diyor onların dualarından Allahümme zeyhidne dunya. ya Rabbi dünyadan bizi zühdettir yani dünya kalplerimizden çıkart ya Rabbi dua ediyorlar ve vesse' aleyna fiha. Ve bol bol rızık ver diyorlar. Demek ki dünyanın sevmemesi fakirlik düşünenler cevaptır bu. Hem dünyayı Ya Rabbi bize bizim kalplerimize sokma sevdirme bize dünyaya. Hem de diyorlar ve bol bol rızık geniş bir rızık bize ver. Ve Allah tereddah Ya Rabbi bu bol rızık bizden uzaklaşırsa bizim kalplerimize dünya girer çünkü insan bir bakıyor bunu alırdım rahatlardım çocuklarımı bunu, yedir, bunu yedirirdim çocuklarıma bilmem ne hepsi para yok diye para yok diye hep böyle bakıyor bu sefer para için koşturur ahireti de unutabilir öyle dua ediyorlar Ya Rabbi bol bol bize rızık ver ama kalplerimize girmesin bu rızık bu bol para kalplerimiz yerleşmesin ellerimizde olsun çünkü ellerimizden uzaklaşırsa şeytan bizi kandırabilir. O zaman dünyanın sevmemesi bazı insanlar yanlış anlıyorlar onu. <gülüyor> Fakirlik böyle ne diyeyim aptal insanlar gibi yaşamak. sen oturuyor camin önünde hasta gibi böyle titriyor bilmem ne bu falan sahip insan bilmem ne diyorlar. Dünya böyle değildir. Zühd dünya böyle değildir. Üçüncü nokta neydi? Allah'tan korkan insanlar Allah'ın azabından kaçan insanlar Üçüncü noktası Devamlı kendileri muhasebe ederler Hesap verirler yani Oturur der Bugün ne yaptım Ne kadar sevap topladım Şimdi tüccarlar Şirketlerin sahipleri Devamlı bakıyorlar Bankada paramız ne kadar oldu hep oturuyor bakıyor arttı mı artmadı mı neden artmadı masraflar demek ki şok, çok şirketlerde falan devamlı bu hesap devam ediyor bakıyorlar nasıl yükselebiliriz bir hedef koyuyorlar seneye bu dereceye varmamız lazım iman eden gerçekten gerçekten Allah'tan korkuyorsa cennetini istiyorsa bu hesabı yapar ben ne yaptım nasıl dinimde İlerle, ilerledim amellerim de nasıl ilerledim hangi ameli arttırdım çoğalttım devamı böyle düşünüyor sevabımı nasıl biriktirdim dünyanın ehli bankaya parayı yatırırlar iman, iman eden insanlar sevabı Allah'ın bankasında yatırırlar Allah iki melek gönderir birisi sevabı yazıyor insandan hiç ayrılmıyor birisi günahları yazıyor insandan hiç ayrılmıyor artık herkes ne kadar parasını yükseltmesini istiyorsa çoğaltmasını istiyorsa ama ahiretin parası sevap şu parayla cennetin serayları alabilir cennetin hurileri alabilir cennetin meyveleri alabilir dünyanın parası dünyanın şeyleri alabilir insan bu parayla kalıcı mal alabilir dünyanın parasıyla fani malları alabilir insan bazen insan alıyor alıyor alıyor, inanamıyor bu kadar aldın ve bakıyorsun ertesi gün öldü bugün iki kişi bir tanıdık ve bir akraba haberini aldım bugün vefat ettiler bugün duydum amin o zaman ölüm ne zaman gelecek bilemez insan birincisini duydum böyle şok oldum Birkaç saat sonra öbürünü duydum. Peki, yarın bizim haberimizi millet duyacaklar. İnsan alınır, alınır, kabire konur, tek başında kalır. Millet eski hayatına dönerler. Normal hayatına dönerler. En sevdiği insanlar bunu. Belki bir haftaya kadar böyle üzgün otururlar, sonra şey var. herkes hayatına dönecek. Normal bir şey bu, hayata dönmek. Suç değil. Ama şu insan yaptığı amellerle beraber kalacak kabrinde. Ne kadar güzel amel yaptıysa ne mutlu. Ne kadar kötü amel yaptıysa dönüş yok düzeltmeye. Allah Kur'an-ı Kerim'de bize söylüyor. Ölünce insan amelleri kötüyse hemen diyor ya Rabbi. Beni döndürün dünyaya. Bakın ne kadar takvalı olacağım. Ne kadar salih amel yapacağım. Ne kadar iyi olacağım. Ne kadar dürüst olacağım. Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? قَالَ رَبِّرْ جِعُونَ لَعَلِّي salihan صَالِحًا ف۪ي مَا Allah diyor kella. Kella ne deme? Bir kella var Arapçada ve öbürü la. Arasındaki fark nedir? La yasak olmayacak. Kella, kesinlikle ne düşünürsen ne kadar yani kesin görüyorsan daha fazla olmayacak. Kesinlikle hiç dönmeyeceksin dünya. Hiç kimse dönmedi dünya. Herkes diyor ölünce günahlı insanlar. Ya Rabbi bizi döndür niye? Çalışalım yapalım ibadet edelim. Allah diyor la kesinlikle dönmeyeceksiniz hiyya kelimetun bu bir kelime söyledi ama faizasın huwa qailu bu kelimeyi söylüyor ve min ondan sonra bu öldükten sonra bu kelimeyi söyledikten sonra barzakun barzak hayatı ila yevmi yuba'thun kıyamet gününe kadar bir alim elhasan albasri galiba mezarın önünde duruyor birisine baktı dedi bu adam şimdi kabrinden çıkarsa ne yapar dedi namaza başlar ibadete bilmem ne sadaka verir tabi çünkü öbür hayatı gördü bildi bu dünya ne kadar kandırıcı ne kadar pis ne kadar kötü anladı böyle böyle böyle yapar ona bak dedi, Baktı dedi e zaten sen buradasın o çıkarsa yapar e sen neden yapmıyorsun sen zaten daha girmedin oraya neden bunu biliyorsun neden hayatın böyle değil bir tek o adama değil herkes insan kendine hesap verince bu kelimeyi kendine söyleyebilir şimdi oturuyorum atı seyrediyorum bakıyorum şakalar bilmem ne bu çok komik, komik bir video bilmem kim bana gönderdi birisi bana derse 5 dakika sonra öleceksin ne yaparım devam eder miyim hemen elimden atarım İstiğfar çekmeye başlarım, düşünürüm günahlarım. Ya Rabbi bana affet. Sadece beş dakika <gülüyor> niye düşebilirim? En önemli günahları sileyim. İstiğfar çekeyim. Peki neden çekmiyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram diyorlar. Bir oturuşta bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e sayıyoruz. Yetmiş defadan fazla istiğfar çekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor. Bir günde 100 defadan fazla istiğfar çekerim. Tabi istiğfar. Gerçek istiğfar. Kendinimizi kandırmayalım. İki dakikada, üç dakikada sıp sıp bitirdik. Hayır. İnsan aralarda oturuyor böyle kendine hesap verince, düşününce der ben ne yaptım? Nasıl yaşıyorum? Ya Rabbi bana affet. Estağfirullah. Estağfirullah. Resulullah sellem diyor men istiğfar. Kimse hep istiğfar çekiyorsa C'alallahu lehu min kulli Her üzüntüden Allah bir feraj verir, kurtuluş verir. Ve min kulli Her dar, dar, dar dan, yani dar durumdan çıkış verir Allah Azze Ve razakahu ona. ona bir rızık verdi nereden? Hangi ticaretten? Bilmediği yoldan. Ben bütün düşüneceklerim ben tamirciyim tamirci ustasıyım hep bakıyorum oradan para kazanacağım nerede çalışabilirim bilmem ne başka yoldan aklıma gelmeyen yoldan Allah bana bol bol rızık verir insan kendine hesap verince Allah onun hayatını düzeltir çünkü hesap verince insan hatalarını bilir istigfar çekebilir tövbe edebilir ama hesap vermeden ben neredeyim bilemem Bugün sevaplar daha çok mu günahlar daha çok bilemem. Bu şekilde insan devam ediyor. Vefat edince terazi önünde bir bakıyor. Oo, sevaplar çok. Günahlar çok az. E keşke daha önce kendime bir hesap verseydim. İnsan Allah'tan korktuğu zaman devamlı kendine hesap verir. Hesaptan sonra duruma göre davranır. Günahlar daha çoksa Tövbe eder, istiğfar çeker, amelini düzeltirir. Sevaplar daha çoksa sevinir, Allah'a şükür eder. Aynı şekilde ya da ilerlemeye çalışır. İnsan kendine hesap vermek için Allah'tan korkması lazım. Yoksa Allah'tan korkmayanlar hiç onu düşünmezler. Allah'tan korktuktan sonra hesap verir. Hesap verdikten sonra daha fazla Allah'tan korkar. İmanı artar. Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Ya eyyuhellezina amenu ey iman edenler. Itakullahu Allah'tan korkunuz. Vel tanzur nefsum ma kademet ligad nefis yarına yaptıklarına baksın. Yarın ne zaman? Yarın cennet günü. Öldükten sonra... O günlere baksın. Kendine hesap versin. Vettekullah. Tekrar Allah diyor Allah'tan korkunuz. Bu hesap vermeden önce Allah diyor Allah'tan korkunuz. Verdikten sonra diyor Allah Allah'tan korkunuz. Çünkü Allah'tan korktuktan sonra... Kendine hesap verebilirsin. Kendine hesap verdikten sonra... Eksiklerini görürsün. Tekrar Allah'tan korkarsın. Eğer iman varsa... Allah bütün yaptıklarınızı biliyor bu dünyada insan bir hata yapıyor askerlikte okulda bilmem ne bir bakıyor kimse beni görmedi kurtuldum ama gerçekten Allah'tan böyle kaçamaz dünyada kaçtığı gibi kardeşlerimize bir hikaye anlatayım bir hoca çocuklara söyledi talabelerine Herkes gitsin bir tavuk kessin. Kimse onu görmesin tavuk keser, bana getirgin, getirsin. Her çocuk gitti bir yerde tavuk kesti getirdi. Sana sorarım nerede kesersin? Kimisi merdivenin altında kesti. Kimisi gitti bahçelerin aralarında kesti. Sen olursa nerede kesersin? Ormanın içinde. Var. Ha? Ormanın içinde. Ormanın içinde. Sen? Selam. Aleykümselam ve Rahmetullah Kimse görmeyeceğim ya Nereden? Bodrum. Ha? Bodrum'da Bodrum'da Sen nerede kesersin tavuğu yoksa duymadın onu Duymadım Bodrum'da kesemdi. Bir tane geldi kesmedi Hoca dedi neden kesmedin Dedi hiç bir yer bulamadım Allah beni görmediği yerde Hoca dedi hiç kimse seni görmeyecek Nereye gidersen Allah seni görüyor o zaman aynı şekilde düşünmemiz lazım. Nereye gitsem bir günah işleyeceksem Allah beni görüyor. Kapıları kapatırsan, kapatmazsan, saklanırsan Allah seni görüyor. Seni görünce bir günah işlersen sana yazıldı. Onun için dürüst insan Müslüman olması lazım. Bir insan Müslüman değilse, dindar değilse ben dürüstüm derse ona inanma. Çünkü tek başına kalınca neler neler yapar. Dünyanın cezası görmeyince her şey yapabilir. Bir tek dindar insan devamlı dürüst kalır. Gerçekten dindar insan devamlı dürüst kalır. Neden? Çünkü biliyor Allah beni görüyor. Allah benim hesabımı verecek. Devamle. En Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu قال قال رسولullah sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Abdullah bin Mesud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi bize anlatıyor. La tazulu kademâ abdin yevmel kıyameti hatta yus'ale an khams. Kıyamet gününde bir insan yerinden ayrılamaz. Ne cennete ne cehenneme bir şeye sorulmadan önce. Başka rivayetlerde hatta yus'ale an arba dört şeye sorulmadan önce. <gülüyor> Birincisi an umurihi fîmâ efnâ. Onun hayatı vaktini nerede geçirdi? Biz sanıyoruz bu vakit bizim mülkümüz, bizim. Hiç kimse bizi karışamaz. Bu fikir aklımızda çok yanlış. İnsan biraz gülebilir, oturabilir, muhabbet edebilir, biraz vakit kaybedebilir. Ama çok sınırlıdır. Allah kıyamet gününde bize soracak. Sen falan saattan falan saate kadar oturdun, vaktini kaybediyorsun. Ya bilgisayarda YouTube'a bakıyorsun, seyrediyorsun böyle lazım olmayan şeyler. Ya da dediğim gibi WhatsApp'tan ayrılmıyorsun. Ya da arkadaşlarla oturuyorsun, muhabbet ediyorsun. Ya da bilmem ne bilmem ne bir sürü şeyler insan hayatında. Vakit harcamak faydasız. Hatta kimisi canı sıkılıyor diyor arkadaşlarına. hadi bir yere gidelim vaktimizi kaybedelim ya da vaktimizi öldürelim böyle sözler de vardır. Bilmiyorum Türkçe'de ne deniyor? Araplar da böyle. Vaktimizi öldürelim diyorlar. Nasıl vaktini öldürüyorsun? En büyük sermayen bu vakit. Nasıl insan dünyada çalıştığı zaman en büyük sermaye ona göre para? Senin sermayen cennette serayları alman için, her şeyi alman için vakit. Vakitte bir sürü ibadetler yapabilirsin. İnsan sorulacak ona kıyamet gününde. Yerinden ayrılamazsın bu suala sorulmadan. Bu sual böyle geçici olarak değil. Kaç sene yaşadın? 50 sene, 70 sene, 80 sene. Hepsine saat saat sorulacaksın. Ondan 50 bin sene insan duracak kıyamet gününde. Her saat için insan sorulacak. Bunu nerede kaybettin? Bunu da nerede? Bunu, bunu, bunu, bunu. İkincisi neymiş? Gençliği nerede harcadık? Peki gençlik ömrünün içinde değil mi? İçinde. Neden tekrarlanıyor bu? Demek ki bu çok önemli. Yaşlandıktan sonra sorulur her saat için. Ama o soru geçirdik. Ufakken, çocukken heh. ama gençken bu ömrünün ne diyeyim gülü ömrünün altını, en kıymetli zaman. Bir bakıyoruz. Şirketler kime yaslanıyor? Gençlere. Çalışabilir, bilgileri toplayabilir, bilmem ne. Hayat, ne diyeyim onlar? Hayatı canlı diyebilirim. Devletler kime yaslanıyor? Ordular kime? Gençlere. 18 yaşındayken başlıyor, 20-25'e falan, belki en çok 30'a. Okuduysa bilmem ne, Ondan sonra diyorlar af. Bu hayatını okuyarak geçirdi. Bilmem hangi seneye vardı. Her ülke başka bir zamanı var. Affedildi. Neden yaramaz artık bu 30 yaşına ne geldi ne yapabilir? Peki bu vakit çok kıymetlidir. Yine sen Müslümansan bu vakti başka değerlendireceksin. Bu vakit için başka bir hesap var kıyamet gününde. Ne çocukluğun hesabı gibi ne yaşlandıktan sonra o hesap gibi. Ona da sorulacaksın. Ama en önemlisi sen gençken ne yaptın bu vakitlerde? Nasıl harcadın? Kazandın mı, kazanmadın mı? Yoksa Müslümanların aleyhine geç, hareket ettin? Yoksa bu kolay kolay bir geçmez. Kıyamet gününün hesabı başka bir hesap. Yani bildiğimiz gibi değildir. Üçüncüsüne sorulacak neydi? وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَكْ تَسَبَهُ وَف۪ي مَا اَنْفَقَ Parası için nereden kazandın? Her kuruş için. Vallahi birisi zenginse sorulacak, öbürü fakir sorulmayacak. Hayır, herkes bir kuruş cebine girerse ona sorulacak. Belki bana dersiniz, neden çok abartıyorsun? Kuruş kuruş sorulacak. Kuruştan daha az bir bölüm varsa ona da sorulacak. Çünkü Allah kıyamet gününde... Kıyamet günü için. Kıyamet günü hakkında konuşuyor. Diyor. Kimse zerreye kadar hayır bir amel yaparsa onu görecek. Kimse zerreye kadar bir amel kötü yapacaksa onu görecek. Zerre ne kadar? Ne kadar zerre? Vallahi bir buday tanesi elimize alırsa belki bir milyon zerre içinde bulunur. Tabi. Bitkilerde de ya da hayvanların insan canlı olursa vücutlarında da de hucra denir. Ee, madenler de başka şeyler de zerre denir. Bu ona benziyor. Yani demir diyeyim bu kadar parça demir Allah bilir kaç milyon zerre içinde var. Allah diyor zerreye kadar insan bir amel yaparsa ona sorulacak. Bir kuruş demek ki zerreden ne kadar büyük? İnsan ona sorulacak Nasıl bunu kazandın? Halal yoldan mı? Milleti kandırdın mı? Üçkağıtçılık yaptın mı? Yoksa çok yollar var helal kazanmaya ve çok yollar var günah kazanmaya. Parayla. Bitti mi? Ben helal de getirdim artık istediğim gibi yaşarım. Hayır. وَفِيْمَا اَنْفَقَ Nerede harcadın? Haydi bakalım. Günah yollarda harcadın mı? Hayır ya Rabbi harcamadım. Peki, günah olmayan yollarda da belki israf yaptı. Ya Rabbi yapmadın. Peki bunların ikisinden kurtuldun. Zekatını verdin mi? Ya Rabbi verdim. İnne fil mali haqqan si zekat Yetmez zekatı verdin kurtulmadın. Daha çok durumlar da vermen lazım. Bir Müslüman kardeşi görürsen çok kötü bir durumda düştüyse falan yine elini uzatman lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Ma Bana iman etmedi. Kim? Mınbat şeb'an وجاره جائع الى جنبه وهو Adam Tokya tı komşusu aç yatıyor fakirlikten bilgisi varken, haberi varken benim komşum şimdi aç şey atıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiyor bu zekati verdiyse kurtuldunuz vermediyse kurtulmadı. Zekattan sonra verdin, sadakalar da verdin. Sonra bir gün de geldin evine. çocuklardan bir şeyden duydun. Orada bir şey yok. Çocuklar akşam yemeği yemediler. Sonra sen gidersin, yersin, yatarsın. Onlara bir yardım etmezsen senin imanın eksik. Resulü diyor bu bana iman etmedi. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor Pardon hadis Zekatın fazlası da bir hak vardır. Onun için insan bilecek. para harcama yerleri nerede hangisi farz hangisi nafile hangisi e, yapılmayacak hangisi yapılacak hepsine bakacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne etti Senin çocuğun çıkacak güzel bir şey elin değecek şey var varsa fakirlerin önünde yedirmeden Nereye harcıyorsun bileceksin Ve al malih min ayna iktasaba nereden kazandı ve فيما anfaqa Nerede harcadık? Ve an ilmi ve mâ zâ amile fîmâ alim. Biz çalışmazsak, öğrenmezsek dinimizi suç üz. Çünkü insan ne yapacak, nasıl Allah'a ibadet edecek bilemez. Bilmediği zaman günahlara girebilir. Belki en son cehenneme girer. Peki öğrendik, çalıştık, geldik sohbetlere bilmem ne kitaplar okuduk. İş bitti mi? Bitmedi. Öğrendikten sonra çalışman lazım. Bu beşinci. insan ayakları yerinden ayrılmaz. Kıyamet gününde cehenneme ya da cennete. Bu beş şeye sorulmadan Resulü Aleyhisselam diyor. Beşincisi neydi? Sen öğrendikten sonra senin ilminde ne yaptın? Çalıştın mı? Öğrettin mi? Falan. Bu, bu da insan ona sorulacak. Bunlar hepsinin altında giriyor? İnsan kendine hesap verince. Ben bakıyorum bunu öğrendim ama bir şey yapmadım. Ne öğrettim, ne çalıştım, ne? Bugün param nereye gitti? Nasıl harcadım? İsraf var mı, yok mu? Yoksa bir günah girdik. Bugün nereden kazandım? Bugün hepsi insan nefsinin hesabında giriyor. Dördüncüsü, el buka'u min haşyetillah. İnsan Allah'tan gerçekten korktuğu zaman ağlayabilir. Ağlamak yoksa, gözyaşı çıkmazsa demek ki yine eksiklik var bizim hayatımızda. İnsan Allah'ı sevdikten sonra, dinini sevdikten sonra, Allah'ın cenneti istedikten sonra ve cehenneminden korktuktan sonra kalbi yumuşak olur, çok hassas olur. Bir ayet rahmet ay ayeti gelince böyle sanki bir müjde geliyor ona. Sevinir. Bir ayet azap ayeti ona gelirse kalbi titrer. Azap kolay bir kelime değildir. Şimdi haberler de duysak İzmir'de bu iki günde çok büyük bir deprem olacak ihtimali çok büyük. Çok tehlikeli bir deprem. Azap. Ne oluyor insana? Bu iki gün nasıl geçirecek bilemez. Hep korku içinde kalır. Peki Allah'ın azabı duyunca rahat oturuyorsa sanki bu Kur'an'a inanmıyor gibi. İman eden kalbi muşak olursa hassas olunca o zaman korkar Allah'tan Azze ve Celle. Allah'tan korktuktan sonra öyle imanlı insan devamlı gözyaşı hazır oluyor. Onu devamlı görürsün. Allah bunların vasfını söylüyor. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْقُونَ Böyle düşüyorlar gibi secdelere ağlar Ve وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا Huşularını arttırır bu ağlamak. İnsan Allah'ın korkusundan ağladığı zaman imanı yükselir. Kalbi böyle yumuşak olur, huzurlu hayatı yaşar. Allah öbür ayette Necm Suresi'nde diyor Efemin minhazel hadithi ta'cabun Bu sözlerden şaşırıyor musunuz? Ağlamak bilmem ne falan Onlardan şaşırıyor musunuz? Cennet, cehennem, ölüm bilmem ne Efe minhazel hadithi ta'cabun Ve tadhakun Dalga geçerek gülüyorsunuz bunu duyunca Ve la tebkun Ağlamıyor musunuz? İnsan bunu duyunca ağlaması lazım. Normalde iman eden insan bunu duyunca ağlar. Cehennemin zikri şeyleri. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere girdi sabilera baktı, kalplerinden gülüyorlar. Ha ha ha. Dedi: La <gülüyor> u <gülüyor> bildiklerimi biliyorsanız. La <gülüyor> Az gülerdiniz ve çok ağlardınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne biliyor? cennetin haberleri cehennemin haberleri Allah'ın azabı bilmem ne ama şu bilgi yaşıyor gibi imanın en yüksek derecede imanın tasdik etmesi yani. yani birisi bana derse inanıyor musun evet inanıyorum bu inanmak o imandır ne kadar bu cenneti cehenneme inanıyorsan <gülüyor> o kadar imanın yüksek ne kadar onları Hayal gibi görüyorsan o ne zaman olacak? Demek ki iman düşüktür. Resulullah Aleyhisselam diyor benim kadar bildiyseniz az gülerdiniz. Çok gülenler daha cennetin haberlerinden o hayattan, hayattan uzaklar. <gülüyor> Çok gülmek kalbi öldürür. Kalbi öldürür. <Gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden en, ço en çok ağlıyordu. Allah'tan korkusundan. Neden çok ağlıyor? Allah azze ve celle Resulullah müjdeledi. Bir günah yaptıysa ve yapmadıysa sonra yapacaksa Allah onları hepsini affetti. Gufire lehu ma teqaddeme min zembehi ve ma teekhar. Ma teqaddeme yani yaptığı günahlar ve ma teekhar. O zaman neden ağlıyor? O milleti kurtaracak cehennemden. Kendisi cennete gitmeyecek mi? Şefaat çek Müslümanlara. Bir tek Müslümanlara, kıyamet gününde bütün insanlara bir şefaati vardır. Allah elli bin sene millet bekledikten sonra e, hesabı Allah, Allah'tan istiyor şefaat eder. Allah artık hükmetsin insanların aralarında. 50 bin sene küçük bir kelime değil, kolay bir şey değil. Peki neden korkuyu ağlayınca kadar? Çünkü bu ibadettir. Bu ibadet ne kadar olursa insan makamı seviyesi cennette yükselir. Hem de ne kadar olursa daha mutlu yaşar. Kana Muhammed bin i Vâsi'ye yabki âmmete bu selef salihlerinden biri Muhammed bin i Asya adı diyorlar gecenin çoğu ağlıyordu. Hatta biri hastalandı, gözleri hastalandı doktora götürdüler. Unuttum ismi neydi? Dedi ağlamaması lazım. Gözleri kaybetmesin diye görsün diye. Dedi bu gözlerin ne faydası var ağlamadığı zaman. Yani görmek şart değil ağlamak şart. Şimdi bize bu saçma bir şey geliyor. Ama insan onu yaşadıktan sonra, tadını aldıktan sonra o zaman gerçeği onu görüyor. Bizim düşüneceklerimiz yani komik bir şey ona gelir. Umar bin Abdülaziz ölüm kelimesi geçince ağlıyordu. Ama nasıl ağlıyor? Kimisi ne diyorlar? Ağlıyor. Gözlerine bakıyorsun Göz yaşları böyle doluyor Gözleri parlak oluyor Diyorlar bak yazık ağladı Umar bin Abdülaziz diyorlar Hatta ala Ağlıyor Göz yaşları çıkıncaya kadar Sakalına girinceye kadar Böyle gidiyor Bir tek ölüm kelimesi duyunca Hem yani de ne kadar takvalıydı Ama Allah'tan korkuyordu onun eşi Fatıma radıyallahu anhüm ecma'in diyordu biz yatarken biliyorum Umar bin Abdülaziz uyuyor mu uyumuyor mu neyle fark ettiriyor eğer titriyorsa Allah'tan korkusundan ağlarken diyor, demek ki Kur'an-ı Kerim okuyor ama hiçbir hareket yoksa demek ki uyudu titremekten farkına varıyor ne kadar Allah'tan korkuyor sultan olduktan sonra sultanlık merkezi Şam'daydı önce Medine'de yaşıyordular onun eşi diyor ee Medine'nin günleri ne kadar güzeldi o zaman da doyuyorduk şimdi hiç doymuyoruz neden doymuyor milletin parası elinde sultan o zaman da bir keramet oldu ona adaletinden Feydül emwal o ne diyorlar. Para arttı. Müslümanlar zekatı veriyorlar. Kimseye verilecek, verilecek bulamıyorlar fakir. Artık devlet almıyor. Çünkü devlet sorumlu dağıtmaya. Önce alıyorlar zorla. Mille, e, memurlar gidiyorlar milletten zekatı toplamak için. Sonra memurlar, memurlar durdular. Para çok. Birisi zekatı getirince almıyorlar. Hmm. Diyorlar ne yapalım buna? Diyorlar siz davranın. İlk kişi aklına geldi, ben kıyamet gününde sorulmayayım diye bir keseye koyarım, bağlarım, kapıda bırakırım, bir muhtaç geçerse alır. Öbürü de taklit etti, öbürü öbürü. Zekatin yolları başka, sadaka başka. Artık üstüne yazıyorlar, bu kesedeki para zekattır, öbürü yazıyor sadakadır. Bu keramet değil miydi? Para arttı, bir daha hırsız yok onu çalsın. Birisi gelir bir günde hepsini toplar. Gider ertesi gün sahiller yapar. Bilmem ne biriktir. İnsan nefsi seviyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sallam diyor: Lәw anna lıbnı Adamı wadiya min zәhab. Lәbteğa aker. Avcıma Allah ﷺ birt insan da bir vadi altından varsa vadi ne kadar? Ne demek vadi? Düşünün bir vadi dolu. İnanın en zengin dünyada şimdi ya da en zengin ülke belki vadinin yüz parası doldurmaz. Bir vadi olursa insandır Resulallahu diyor altın doluysa ikinci vadi kazanmak için çalışır demez. Bu bana yeter ve neslima kıyamet gününe kadar. Kaç bin sene kaç milyon sene geçecekse bu yeter demez. Çalışır çoğaltmasına. Peki insan paraya o kadar sevgisi varken hırsız çıkmadı onu almaya. O bolluk içinde yaşıyordu Müslümanların sultanı çocukları eşi dolmuyordular. O kadar korkuyordu Allah'tan. Radıyallahu anh. <gülüyor> bir gün Umarın Abdülaziz ağlamaya başladı. Ağladı, ağladı, ağladı. Çocuklara baktılar. Babası ağlıyor. Onlar da ağlamaya başladılar. Hissettiler. Kötü bir şey var. Eşi de baktı. Kocası ağlıyor. Çocuklar da ağlıyorlar. Hepsi ağladılar. O da ağlama ona geldi. Ağladılar. Hatta <gülüyor> surriye Bu ağlama geçinceye kadar Hepsi oturdular, normal bir şey. Eşi geldi ona soruyor. Diyor, neden ağladın? Ne cevap verdi? ذَكَرْتُ مُنْصَرَفَ الْقَوْمِ مِنْ بَيْنِ يَدَيِّ اللّٰهِ تَعَالَى فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ Bir aklıma geldi insanlar, kıyamet günün de duruşu nasıl? Bunlar cennetlik, bunlar cehennemlik. Bunların sonucu cennete gidiyorlar, bunlar cehenneme. O duruşta insan düşünsün, kendini düşünsün. Eğer cehennemin elinden yazıldıysa ona. Onun kitabı amellerini, amel kitabı sol eliyle aldıktan sonra bildi ben cehenneme gidiyorum. Kitap açıldı, bütün yaptıkları günahlar içinde okudu. Artık hiçbir şey silemez. Bir de silmesi için istiğfar çekemez, tövbe edemez. Bildi cehenneme. Cehennem ne demek? Ateş. Allah'ın yarattığı ateş insanlara azap olarak. Şimdi dünyada çok dünyada çok ateşler var. Nimettir. İnsan ısınıyor bu ateşte. Yemeğini pişiriyor bilmem. O ateş Allah onu yarattı ceza olarak. İnsan bu duruş hali nasıl? O aklıma gel gelince ağladım. Sonra eşi sordu tekrar onu hatırlattı sorunca. Tekrar ağlamaya başladı bayılıncaya kadar. Allah'tan korkmak öyledir. Sıbhan Yani şu şey aklıma getiremiyorum, hayal kuramıyorum. Sultan zaten sultanlık bir fitnedir. Sultanlık bir güçtür. İnsan sultan olduktan sonra hissediyor her şey elinde oldu. O kadar güçlü kendini görüyor. O zaman da bu ayetten ya da bu şey aklına gelince ağlıyor. Eşi de ağlıyor, çocuklar da ağlıyor. En son bayılıyor ondan. Nasıl bu evler kuruldu? Nasıl yaşıyorlar bunlar? Bunlar ne kadar Allah'a yakın bizde. Ben kendimi söyleyeyim bilmiyorum. Benden başka kardeşlerimiz hayatım nasıl? Hangi gün bir gözyaşı benden çıktı Allah'tan korkarak geçirdim o günü. Müslüman kardeşlerim hiç kimse sanmasın bu ağlamak insana keder getirir. Yani bunlar yazık ne kadar kederli yaşıyordular bilmem ne. Öyle aklımıza getirmeyelim. Bu ağlamak imanın tatlı tadını getirir insana. Yani bazı insanlar kalpleri çok yumuşak. Hayatımızda görüyoruz. Adam, oğlu Üniversiteyi bitirince yüksek ve güzel bir bölümde diplomayı aldıktan sonra babası sevinçten ağlıyor. Babası ağladığı anda kederli miydi yoksa mutluydu? Mutlu gözyaşlarını görüyoruz ama mutludur. Bu bir örnektir. İman edenler Allah'tan korktuğu zaman ağlayınca onlar mutlular ve mutluluğun tadı uzun hissediyorlar insan dine yaklaştığı zaman bir his var adı mutluluk onu yaşamayan bilmiyor onu millet lezzeti görünce bazen günah işlerken bir tat görürler lezzet o başka onu mutluluk sanıyorlar hayır lezzetten sonra bir keder geliyor günah bitti lezzet geçti oturdu tek başında bakarsın çok kederli ne yapacak bilemez nereye gidecek bilemez nasıl hayatını değiştirecek bilemez o lezzet mutluluk değil mutluluk başka bir şey onu görmeyen yaşamayan daha bilemez anlatılmaz bir şey <gülüyor> bu salih insanlar subhanallah onlar başka alemde yaşıyorlar. Bir bakıyorsun gülmek, şakalaşmak falan bilmem ne hayatlarında yok gibi. İnsan sanıyor bunlar yani yazık nasıl yaşıyorlar. Hem de onlar bize bakınca derler yazık bunlar nasıl yaşıyorlar. Hayatları hep boş boşa gidiyor. Hayatın tadını görmediler falan böyle derler. Biz gerçekten mutluluğu görmüyoruz. Sahih insanlardan, eskiden acayip sözler duyuluyor. Kimisi diyor geceyi bekliyorum. Şu gece namazının tadını yaşayayım diye. O zaman hoş hayatı görüyor. Keyfi görüyor. Secde edince. Kimisi diyor sultanlar bilseydi. Biz ne kadar mutlu yaşıyoruz. Gece namazında secde edince. Valla kılıçlar. Kılıçlarla. Bize savaşırdılar şu mutluluğu kalplerimizden almak için, çıkartmak için, kendilerini almak için. Sultanlar her şeyi alıyorlar, para alıyorlar, serayları alıyorlar, bilmem ne kadınları alıyorlar, her şey eline geçiyor. Ama Müslümanın kalbindeki mutluluk onu alamazlar. Ancak onun gibi yaşarlarsa, Umar bin gibi ve Umar bin Khattab gibi ve Harun Reşid gibi ve şu salih insanlar gibi. Öyle yaşarsa o zaman onu kazanır. İnsan tabii bu hayatı yaşadıktan sonra, şu salih insanlar gibi yaşadıktan sonra bu hayatın meyveleri insana gelir. Hem dünyada söylediklerimiz gibi az önce hem de kıyamet gününde Allah Azze ve Celle şu hadiste R.S. bize söylüyor, bildiriyor. Allah Azze ve Celle yedi çeşit insanlar gölgesinde gölgelendirecek Rabbimiz. Birincisi imamun Adil. Adaletli bir sultan. Tabi bu çok zor. Millet elli bin sene böyle ayakta duracaklar güneşin altında. Bunlar keyifli insanlar. Ama ben şimdi öyle bir insan olacaksam sultan olmam lazım. Sonra sultan olduktan sonra acaba dürüst kalacak mıyım kalmayacağım çok zor bir şey. İnsanın eline geçmesi çok zor. Ömer bin Kattab gibi adaletliydi. Umar bin Abdülaziz gibi dediğimiz gibi Allah'tan o kadar korkuyordu. Doymuyordu diyor bu Müslümanların malları. Nasıl ondan alacağım çalışmadan? Hem de en büyük iş kendisi yok. Müslümanlara bakıyor hepsine. Sorumluydu onlara. Ama bir maaşı yok. Tam ihtiyaca kadar. Ehtiyacı ne kadar? Ölmeyeyim eşimle, çocuklarımla. Doyalım diye değil, ölmeyelim. Öyle adaleti yaşayan insan tabii o yedi çeşit içinden olacak. İkincisi şâbbun neşâfi ibadet ibadetillahi Teala Birisi küçüklüğünden böyle yetişti Allah'a ibadet ederken, ederek. Yani gençliği o zaman herkes şehvetler onun yanında her yerden şey getiriyor, onu yürütüyor. O dürüst, Allah'a ibadet ediyor. Bu kolay bir şey değil, herkes onu kazanamaz. İnsan o yaşı geçtikten sonra vallahi vitesi geriye koyup dönsün tekrar böyle gençliğimi dürüst yaşayayım diyemez. Geçti, bunu da kaçırdım der. Bir hikaye Arabistan'da duydum. Bir hoca sohbette onu anlattı. Diyor bir çocuk, babası annesi bir kazada vefat ettiler, kaldı. Ufak çocuk Amcası aldığı yanına yetiştirdi Ama çok acıyordu ona Hep diyor bu yetim bu yetim Yani hiç sözünü kırmaz Üzmez Çocuk daha 6 yaşına varmadan Onu görüyorsun camiye gidiyor Geliyor her namazda Camiyi sevdi 6 yaşına varınca amcası okula götürdü Çocuk okulda yazıldı ilk okul 1. sınıf Geliyor her gün üzgün istemiyor okulu Oğlum neden istemiyorsun? İstemiyorum. Ben camiye gideceğim. Am am amcasının karısı diyor çocuk. Yani gelecek günleri için, hayatı için çıkartmayalım okuldan. Amcası dedi valla çıkartacağım onu üzmeyeceğim. Bu çocuk yetim. Rızkı Allah'tan. Çıkarttı. Çocuk ne isterse yapıyor. Çocuk devamlı camilere gidiyor geliyor. Yavaş yavaş camideki. Adamlarla tanıştığı bilmem ne buna selam veriyor çıkarken, buna selam veriyor girerken. Büyükler gibi çocuk. Sonra biraz büyüdü mü camide okuyor. Falan camide bir sohbet var falan hoca geliyor sohbeti verecek. Bir bakıyor mahallede kim oraya gidiyor? Arabasıyla beraber gitsin. İlle bir kişi ayarlıyor. Amca sohbete gidecek misin? Amca sohbete gidecek misin? Gidiyor sohbetlere Allah bilir ne anlıyor ne anlamıyor. Biraz büyüdü mü caminin kursuna girdi artık talebelerin aralarında Kur'an-ı Kerim ezberlemeye başladı ezberliyor çalışıyor bir bakıyorsun çocuk ama kalbi camide 16 yaşına varıncaya kadar yani tamamen pişti akıllandı ibadetleri her şeyisi bir günde adam çıktı evden geldi çocuğun yanına girdi yatıyor kalkmadı sabahtan geldi onu yandırıyor, çocuk vefat etti adam çok yorgundu o günde eşine dedi bu çocuk vefat etti ama şimdi jenazesi için bilmem ne falan insan on saat uyuyamaz ben bir saat uyumak istiyorum biraz kendime döneyim sonra kalkarım milleti bildirim telefonlar çocuk vefat etti götürürümce. ne lazımsa yattı hemen rüyasında gördü diyor bir sürü güzel kızlar geldiler diyorlar kalk kalk bunu çoktan bekliyoruz yanımıza gelmesini bekliyoruz. Dedi kimsiniz? Diler cennetteki onun hurileriyiz. acayip güzelliği var.